akşamlar. Kadının Sesi programına hoş geldiniz. Ben Itır Bağdadi. İzmir Ekonomi Üniversitesi stüdyolarından bu akşam size başka bir kadın adayımızı tanıtmak üzere merhaba diyoruz. Bu akşamki konuğumuz Halkların Demokratik Partisi İzmir 1. Bölge 8. Sıradan Milletvekili adayımız Sayın Hülya Gürgör. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sizleri gördüm. Daha iyi oldum. Bu da kadın arkadaşlarının emeğini görünce feminist programlarla bir araya getirmeye çalışıyoruz artık İzmir'deki kadın milletvekili adaylarımızı şimdi HDP ile ilgili bundan sonra HDP diyerek devam edeyim istiyorum HDP ile ilgili kadın adaylarla ilgili çok şey yazılıp çiziliyor özellikle kadın sayısının çok fazla olması kadın adaylarının feminist bir perspektife sahip olmasıyla ilgili bu yüzden de bugün sizlerin de ağzından biraz bunu da dinlemek istiyorum yani HDP'nin kadın politikaları nedir HDP'nin bu konuyla ilgili neler yapmayı düşünüyor ileride ama bütün bunlara gelmeden önce bize bir Hülya Gürgör kimdir bir tanıtabilir misiniz? Lütfen. Teşekkür ederim ben 1965 İzmir doğumluyum anne ve babam Konyalı Konya'dan 1962 yılında göçle gelmişler oralardaki geçim sıkıntısından dolayı nüfusumda Konya Ilgın kayıtlıyım doğduğumdan beri de İzmir'de yaşıyorum İzmir'de Karabağlar'da ve Buca'da yaşadım Endüstri Meslek Sesi mezunuyum. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 4 yıllık eğitim programından 2 yıllık ön lisans alarak mezun oldum. Çünkü bir dönem bize bir hak verdiler memurlara. Kademe ilerlemesine diplomalarımızın yeni değerlerini işletip kademe ve derece alıyorduk. O benim için daha iyi bir değerdi. Ben bir elektrik teknisyeni olarak görev yapıyordum. Bundan başka da bir mesleği hayal edemediğim için sadece bununla yetindim. Çok erkek egemen bir alan bir de değil mi? Elektrik teknisyenliği. Evet yani benim için belki öyle değil ama erkekler için biraz daha fazla <gülüyor> öyle oldu. Kabullenmede bir kadın olarak birinin elektrik işlerini yapması elinde matkap, tornavida, merdiven kablolarla ortalıkta koşuşturması önce ilk yıllarda biraz tabii sıkıntı. Yaşadık ama daha sonra kabullenildi. Nerede çalıştınız peki elektrik teknisyeni olarak? Ben 1982 yılında Karabağlar Endüstrime Seksesi'nden mezun oldum. Bir buçuk yıl piyasa deneyim oldu. Daha fazla elektrik projeleri çizerek. Daha sonra 83 yılı e, Aralık ayında girdiğim bir sınav sonucu elektrik teknisyeni olarak Buca Endüstrime Seksesi'ne atandım. 2006 yılında da orada ne kadar orada çalıştım ve oradan da emekli oldum. Yaklaşık 23 yıllık bir çalışmam oldu aynı okulda. Yani eğitim sektöründe çalıştınız evet, aslında. Evet, Milli Eğitim evet. Bakanlığı'nın yani eğitim emekçilerinin bileşenlerinden biriydim. Evet. Eğitim emekçisi olarak çalıştım. Benim görevim bir endüstri meslek bütün donanımının makinalar Aydınlatma, küçük el aletleri de dahil hepsini çalışır halde tutmak ve öğrencilerin pratik deneyimlerini, atölye deneyimlerini rahat başarıyla yapabilmelerini sağlamaktı. 23 yıl bunun için çabaladım. Umuyorum ki bizim onardığımız ya da hazır hale getirdiğimiz makinalarla bugün endüstri içerisinde birçok bir öğrencimiz üretim ilişkileri içinde hayatına devam ediyordur ve mutlulardır. Mutlu olmalarını da ayrıca çok isterim. Peki siyasete giriş nasıl oldu? Şimdi biz aslında doğum tarihimize baktığımızda 1980 darbesi olduğunda biraz ara kuşaktık. Yani ne genç ne çocuk. On küsürlü yaşlarımızı yaşardık ve biliyorsunuz ki Türkiye onar yıllık kesintiler halinde hep hayatına devam etti politik açıdan. 80 darbesi de bu politik araların en yoğun, en şiddetli ve en uzun arasıydı. Üretim ilişkileri içine girdikten sonra aslında ben biraz politikayla karşılaştım. 1990'lı yıllarda büyük bir madenci direnişi oldu. Hepimiz hatırlarız. Ee, kadınlar, çalışan erkekler, çocuklar hep birlikte bir Ankara'ya doğru büyük bir yürüyüş, işçi yürüyüşü başlattı. Bu Türkiye tarihinde de en büyük kitlesel işçi hareketlerinden biridir. 1980 sonrası olması da ayrıca anlam, anlamlıdır. Bu hareket aslında sendikal hareketlermeniyor. 80 darbesiyle kapatılan sendikaların, işçilerin, emekçilerin hak alma örgütleri olan öz örgütlülüklerinin e, yok edildiği süreçten sonra yeniden bir araya gelme, toparlanma, emeğine kendine sahip çıkma e, ışıltısı olarak o madenci yürüyüşü bir kıvılcım yaktı ve 90'lı yıllardan sonra bizler de eğitim emekçileri olarak artık bir sendikala kurma hakkımızın olduğunu konuşur, yan yana gelir, bunu tartışır olduk. Eğitsen ilk etapta sendikaların başlangıcı olarak eğitim emekçileri bir araya geldi. Kadın erkek dağılımı nasıldı, nasıldı peki bu sendikalarda? Yani, her zaman olduğu gibi tabii burada da ilk önce belki lokomotif olan erkek arkadaşlardı ama bu daha fazla politikleşmiş arkadaşlardı. Yani 80 darbesini en derin şekilde acısını hisseden, onu bastırılmış olan politik yapıların aslında biraz öne çıkmasıyla bunlar oldu. Bu politik yapılar yani bunu söylemekte tereddüt etmiyorum, daha fazla ilerici aydın, demokrat, devrimci, Kimliklere sahip insanlar. Bunlar o mücadeleden gelen kadınlar da vardı. Aslında kadınlar da vardı için. Işinde. O dönemin kadınları çünkü Türkiye'deki kadın hakları açısından çok çalışmalar yaptılar ve çok önemli değişimler de tetiklediler. Kesinlikle. Yani kesinlikle. o yüzden e, soruyorum e, belki sayıları azdı ama etkileri de çoktu aslında. Ya i̇şte yani o tip kimlik yani sınıf bilincine ulaşmış Hı. kimlik artık kendini bir kadın bir erkek farklı bir şeyden öteye. Öte, öte topluma ait bir birey olarak hissedip tabi kendi öznel yapısı içinde de kadın olarak yaşadığı sorunları ve eğitim camiası içerisinde kadın ne sorunlar yaşar bunları da bizim mesela kadın e, sekreteriyamız vardı kadın örgütlenme çalışmamız ayrıydı eğitim sende de eğitim sende de böyleydi önce eğitim sende sonra eğitim sende yani mücadelenin içinde kadınların da problemleriyle ilgilenen özel bir biriminiz ya da özel bir grubunuz vardı Vardık, tabii, evet. yani tabii. o zaman bir bilinç vardı çünkü o zamanlar pek çok partide bu tür konular çok konuşulmazken konuşulmaz bilinç var vardı. Bir de yani e, üretim ilişkileri, kapitalist yapı vahşileştikçe kadının e, yaptırımları da ya, kadından, kadın emeğine yapılan yaptırımlar da çoğaldı. Şu anda bizim o dönemlerde dile getirdiğimiz ...olmasını istediğimiz talepler şu anda ütopik talepler haline dönüştürüldü aslında. Neydi mesela talepler? Kadının Kadın olmaktan kaynaklı öznel koşullarına göre yaşam alanları, çalışma alanlarının dizaynı... ...çocuklarının parasız ulaşılabilir semtlerde ya da 50 kişiyi geçen iş yerlerinde kreş açılması, kadının psikolojik... Etkileneceği iş kollarında daha toleranslı davranılması gibi birçok alanda sadece kendi iş kolumuzda, eğitim iş alanında değil, bütün endüstriyel üretim, bütün Türkiye'deki yaşayan kadınlar, üreten kadınlar, ev kadınları hakkında da söyleyecek sözlerimiz vardır. Zaten onların birikimleriyle biriktire biriktire geldiğimizde hakların Demokratik Partisi'nin de kadın perspektifi gelişti. Çünkü halkların demokratik partisi sadece bir halkların demokratik partisi değil. İçinde bir sürü bu tür unsurları ötekileştirilmiş, yok sayılmış, bastırılmış ya da mücadelenin içinden gelmiş değişik kimliklerde, politik yapılarda insanların bir araya getirdiği halkı ve toplumu ülkemizle birlikte belirli bir seviye, demokratik bir seviyeye yükseltmeye çalışan, içte barışı, kardeşliği, eşitliği sağlamaya çalışan bir yapıya yapıyı savunuyor ve bunun için mücadele ediyor. Bu da zaten bu geçmişten birike gelen biriktirdiğimiz yani torbamıza koyduğumuz şeylerin ürünleridir. Biraz da partimiz buradan şekillenmektir. Yani mücadele alanlarımızdan, yaşamlarımızdan. Yani işçi hareketinden aslında Hı. şeyini alıyor. Enerjisini alıyor ama ondan sonra nasıl siz siyasete girdiniz? Bu sendikal hareketlerin içindeydiniz. Sonra Siyasette tabii doğal olarak kendinizi bulmuş oluyorsunuz. Tabii şimdi bu hak ve özgürlükler mücadelesi başladığında ister istemez insanın kafasında durduğu yerde yaşadığı şeyi sorgulamaları başlıyor. Ben niye böyle yaşıyorum? Neden Böyle değilim bu kadar emek üretiyorken niye böyle olmuyor ya da neden üretim ilişkileri içerisinde benim payım daha yüksek değil niye ben ben yaşam kaygısı yaşıyorum çocuklarımın geleceği kaygısını yaşıyorum. Peki şunu Şimdi, sorayım bu sor, soruları yaşarken ve bu sendika hareketlerine girerken memurluk hayatınız bir sıkıntıya uğruyor mu çünkü biliyorsunuz bir taraftan memursunuz. Diğer taraftan da sendikayla çalışıyorsunuz. Burada bazen sıkıntı olabiliyor. Sizin için bir sıkıntı yarattı mı bu? Şöyle sıkıntılar vardı o dönemde sürgünler, bastırımlar, gözaltılar, cezalar. Şimdi sendika kurma, anayasamızda sendika kuramaz ibaresi yok yok tabii ki ama informal olarak evet biz sadece zaten dayanak noktamızda oydu bir ile uluslararası e, sözleşmeler ve kendi 80 e, darbesinden sonra oluşturulan 82 anayasasında geçen e, kamu çalışanları sendika e, kuramaz ibaresi net olarak e, anayasada yer almadığı için onu dayanak yaparak bu yola çıktık biz sendikalarımızın binasını kurup da içine girdiğimizde polis geliyordu bizi kafa göz kırıyordu dövüyordu dışarı atıyordu sendeki sendika binamızı da mühürlüyordu bizi yolluyordu polis gidince biz tekrar mühürü girip kırıp yeniden içine giriyorduk böyle bir şeyle biz sendikaları kurduk. Tabi bundan sonra daha farklı gelişmeler oldu. Bu sendikal hak ve özgürlükler kabul edip anayasal olarak tanınınca karşına, ka karşı sendikalar kurulmaya başlandı. Hı hı. İşte bu örgütlülüğü biraz kendi içinden, kendi bileşenlerinden doğru ayrıştırma çabaları oldu. Gelinen noktada bu çaba başarısız oldu mu bence olmadı. Taşeronlaştırmayla birlikte... İşçi sendikaları da dahil olmak üzere kamu sendikaları bölündü, parçalandı, içindeki objelerin nitelikleri farklılaştı. Şu anda zaten işçilerin, emekçilerin örgütsüzlüğüne baktığımızda gelir dağılımındaki eşitsizliğin ana sebeplerinden birini de oradan görmüş olabiliriz. Peki siz Türkiye'nin geleceğine baktığınızda muhafazakarlaşan bazı konularda, pek çok konuda bir Türkiye varken sendikaların ve işçi hareketinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Çok zor. Yani şu anda zaten eğitim politikası, ekonomik politika 12 yıldır bir iktidar söz konusu. Bu iktidarla birlikte muhafazakar zaten bu reddedilmiyor. Açıktan evet. ilan edilmiş durumda kindar değil dindar bir toplum yetiştireceğiz. Muhafazakar yapıyız. Bizim toplumumuz bir şeyleri kaldırmaz söylemleri. İşte kadın erkek eşit değildir, denktir söylemleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın yani ekonomiden sonra matematiğe de kattığı farklı bir <gülüyor> dizeydir bu ya. Ama bir bakış açısı var orada. Var tabii. Kesinlikle var. Bu bakış var. açısının karşısında bu ve özel sadece bu bakış açısı değil ama 1980'lerden beri Türkiye'de liberalleşme olduğundan beri aslında başladığından beri sendikalar ve emekçi hareketinin üstünde ciddi etkileri var. Bu sadece bu iktidarla ilgili değil. 80'lerden beri başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Sizce nereye gidiyor Türkiye'nin en azından işçi hareketi? Şu anda aslında dibe vurmuş durumda. Yani gelir dağılımındaki, işte aslında şöyle bir şey yapsak biraz daha anlaşılır olur. Dediğiniz gibi neoliberal liberal politikalarla Türkiye tanıştı 80 darbesinden sonra özellikle devrimciler demokratlar gözaltında alınıp işkenceden geçirilip yani politik alandan çektirildikten sonra büyük bir alan açıldı. Bu alan ee, uluslararası emperyalist güçler diyebiliriz ee, ka kapitalist güçleri çok büyük olanaklara açtı hem içeride hem dışarıdaki kapitalist yapıya yani küreselleşme, de küreselleşme o dönemde çokça duyduğumuz küreselleşme artık dünyadaki sınırların kalktığı ama bu sınırların işçiye emekçiye halklara değil aslında kapitalistlere kalkan sınırlar olduğunu yaşayarak öğrendik. 80'den sonra özellikle Turgut Özal'ın Başbakanlığı döneminde özelleştirilmeler çok yaşandı evet. Türkiye'de. Büyük e, kadın istihdamını da yaratan tekerler, Sümer Bank'lar, yani Sümer Bank ve Tekel Türkiye'nin her alanında, her e, coğrafi parçasında üretim ilişkilerine herkesi dahil eden yapılardı. Tütün tarlalardan ekinip, e, ürün olarak mağazalarda satılana kadar ya da Sümer Bank'taki bir tekstil ürünü pamuk olarak ekilip e, ürün olarak satıla gelene kadar birçok alanda üç var diye işçilerin barındırdığı, oluk oluk hareketin olduğu alanlardı ve bunların hepsi kapatıldı. İşsizliğin en büyük adımları aslında bu öz kaynaklarımızın satılmasıyla, dağıtılmasıyla hı hı. başlandı. Bu aynı zamanda kapitalist sistemde emeğin e, sömürüye daha açık bir alan bıraktı. Çünkü oralar devlet kurumuydu, insanca yaşam, ücreti vermek zorunda kalıyordu ya da insanlar örgütlilikleriyle bunları rahatlıkla talep ediyordu. Yani büyük tarış direnişlerini İzmir unutmamıştır. Hala o dönemi yaşayan arkadaşlarımız aramızda. İnsanlar kendi hak kendine hak hissettiği bütün konularda taleplerini diren, direnerek de olsa, sözlü de olsa, sendikal alanda da olsa talep edebiliyorlardı ama geldiğimiz bu özelleştirmeler sürecinde bu talepler dağıtıldı. Örgütlükler dağıtıldı, taşeronlaşma yaygınlaştırıldı, AKP eliyle bu çok daha hızlı bir hale geldi. Ama 80'lerde başlayan da Kesinlikle. bir süreç yani. Kesinlikle, Büyük Orta Doğu Projesi diye bir proje var, bunların hiçbirini unutmadık, yaşıyoruz canlı. Yani bunların hepsi günlük evet. televizyonda, haberlerde karşımıza çıkan eş başkanlıkları olduğu adaylıkları oldu bu konularda. Orta Doğu'nun yeniden şekillenme sürecinde Türkiye'ye biçilen rol, bu rolü oynayabilmesi için içindeki örgütlü yapıların dağıtılması, emeğin dağıtılması, kadınların sindirilmesi, farklı e, kimliklere Ait kişilerin gruplar haline bölünmesi. Ama dünyanın hepsi... her yerinde bu oluyor aslında. Amerika'ya baktığınızda da bu neoliberalizmden dolayı pek çok kadın işsiz kalıyor. Yani dünyanın her yerinde kadın istihdamı azalıyor neoliberalizmle. Böyle de bir sıkıntı var aslında. Sadece Türkiye değil sanki ama. Şimdi bir olumsuzluk olduğunda evimizde de düşünelim kendi ailemizde evet. de bir olumsuzluk yaşadığımızda en fazla kim etkilenir? Kadınlar etkileniyor. Ve tabii çocuklar, çocuklar değil mi? Evet. Kadın ve çocuklar. Şimdi hiçbir şey birbirinden bağımsız düşünememizde iyiyiz. Yani bir politika varsa içinde ekonomi vardır. Ekonomi varsa Hı. politik vardır. Ekonomi politik aslında Rusların şu matruşka bebekleri var ya. iç içe geçer ve en... E, Küçük noktasında bu yatar sonra bu halka halka diğer sorunlara yansır. Şimdi bu neoliberal yapı ve politikalar işte üretim ilişkilerinin parçalanması kadınların en kolay edilgen ve erkeği ertesi güne üretim ilişkilerine hazırlayan çocuklarını psikolojik olarak donatan kadınları doğal olarak ilk önce oradan ayırtıyor. Evet. Burada iki yönlü bir e, kazanç e, ekonom şey e, kapitalistler kazanıyor hem ertesi gün işe gelen erkek evdeki işlerden arınmış bir şekilde geleceği için üretime daha hazır ve işini kaybetmeme evdeki Kalan üretim ilişkilerinden kopmuş kişilerine ekmek götürmek için kendisine daha bağımlı hale gelmiş birey bireler, bireyler olarak karşısına çıkıyor. Karşısındaki e, arkada ya da kapının dışında kalan işsizler ordusu onun için büyük bir tehdit. Bunun içinde kadınlar da var. Evet. Çünkü e, bu ekonomik dağılımdaki adaletsizlikler çoğaldıkça ya da kadının ister istemez dünyanın ileriye gitmesiyle kendine biçtiği rol, algılarının farklılaşması, birbirinden haber almasıyla kendine biçtiği rol, bireyselleşme, özgürleşme istekleri, aslında ekonomik olarak da özgürlüklerini talep etme istekleri ayrılıkları çoğaltmıştır. Bu ayrılıklar da gene aynı şekilde iç içe geçmişlikle çocukların anneye yani devlet politikaları gereği zaten devletin bir yükümlülüğü yok, hükümetin bir yükümlülüğü yok. Bunu tamamen annelere devretmiş ve babalar isterse sorumluluk alıyorlar. Anne hem çocuklarını yetiştirmek hem de toplum içinde bir birey olma çabası içinde ucuz iş gücü olarak da erkeğin karşısına çıkmış oluyor. Şimdi bu, bu yapı aslında herkesi bir yerden tutsaklayıp sisteme bağlayan, sistemin içinde yaşamını sürdürmek zorunda kalan bireyler haline getirip birbirlerini karşıtıymış gibi örgütlüyor. Aslında sınıf temelli baktığımızda bunun böyle olmadığını bütün e, umudun ortak hareket etmekte ve sosyal devlet ilkelerinden uzaklaşmamaktan geçtiğini hepimiz görürüz. Çünkü kadınlar hayatın kendisini var eden, canlıyı hayata getiren kapitalist sistemin de yürümesi için gerekli olan hayatı doğuran insanlar ama en edilgen insan toplumun bileşenlerinden biri aynı zamanda. Peki HDP bu konuda ne yapmayı düşünüyor ya da platformlarında söylemlerinde ne var bu konuyla ilgili? Şimdi HDP'nin genel profiline baktığımızda eşit temsiliyet mutlaka bizim ilkelerimizden olmazsa olmazlarımızdan her basamakta, her yönetim kadrosunda, her kadroda kadın ve eşit temsiliyeti ve mücadeleye katılma, sorumluluk alma, sorumluluğunun yerine getirme noktasında pozitif ayrımcılık, hatta pozitif ayrımcılık da demeyelim bu bir ilke kararı, bu böyle olmak zorunda. Yoksa da örgüt bunu yaratmak durumunda, bunu varet etmek zorunda kesinlikle göz ardı. Ya da bu sefer de böyle olsun anlayışından uzak, kendi örgütlülüğü içinden bu dinamiği çıkarmak zorunda ve çıkarıyor. Şimdi sosyal devlet kavramından uzak bir parti değil Halkların Demokratik Partisi. Bütün, ee, nasıl diyebiliriz ona, bütün farklılıkların kendini ifade edebildiği gibi, bu inanç farklılıkları, aitlik duygusu farklılıkları, yöneliş farklılıkları, kültürel farklılıklar gibi... Kadın ve erkek farklılıklarında da mutlaka kadın ayrı bir yerde değerlendiriliyor. Yani kadının toplumsal üretim ilişkilerine ortak dahil edilmesinden edilgenliğine en aza indirgenmesine kadar. Mesela şu anda tahmin ediyorum yalnız söylemiş olmayayım 250 lira gibi e, dur, yetim maaşı alan kadınlar var. Bu, bu maaşı o, o kadar zor alıyorlar ki yani hiçbir geliri olmayacak, çocuklarının geliri çok düşük olacak, çocuğundan ya da eşinden bakılmıyor olacak. onun namahrem hayatı komple idiş ediliyor, tek tek gözden geçiriliyor, lütfen o para ona veriliyor. O onunla da yaşamak zorunda bırakılıyor, 250 lira gibi bir parayla. Şeyde, yani Halkların Demokratik Partisi'nde böyle bir açılım yok. Kadınlar bu ülkenin kendi varlığını açığa çıkaran canlılar... Ve onların yaşamları e, devlet tarafından, hükümet tarafından garanti altına alınır. Çocuklar bu ülkenin geleceği, daha sonraki üretim ilişkilerinde, e, sanatında, kültüründe, endüstrisinde söz sahibi olacak yere, gelecekleri, onlar e, hükümetin kendi e, koruması altında eşitsizlikleri ortadan kaldırılmış bir halde parçalanmış aile çocuklarından bahsettik değil mi? Evet. Burada doğal olarak bir gelir dengesizliği de olacak. Anne baba memur çalışan ya da baba mühendis anne başka bir meslekte aileye giren bütçeyle bir herhangi bir geliri olmayan ya da askeri ücretle çalışan bir annenin geliri aynı olmayacağı gün gibi açıkken buradan yetişen bu ülkenin bir değeri olacak çocukların da eşit eğitim hakkı alamayacağı. Zaten aşikar. Kaldı ki şu anki eğitim politikası zaten bunu çok fazla destekler durumda. Kız çocuklarının özellikle eğitim alanlarından kopar. Son 4 artı 4 artı 4 eğitim programıyla kız çocuklarının eğitim alanlarından ellerini çekilip bir an önce evlere yönlendirilmesi, İmam Hatip Liselerinin çoğaltılması. Bunlar aslında kadının, kadın emeğinin, kadın kültürünün daha fazla eve doğru yönlendirilip Oradan hapsedilmesi ve küçük yaşta evlilikleri zorlayan, ekonomik olarak kendini bir erkeğin eline teslim eden kadınları örgütlemekte. Bu kadın özelinde böyle ama ekonomik dar geliri olan bütün çocuklar nezdinde böyledir. Ne ana dilde eğitim alamayan çocuk eşittir, özel ders, dershane gibi konularda daha pozitif, Olarak ayrıcalıklı olan çocuklardan ne de yiyecek ekmeğini zor bulan bir genç ya da evine çalışıp katkıda bulunabilecek, bulunmak zorunda kalan bir genç çocuk aynı eşit değerde değildir. Yani aynı haklara sahip değildir, aynı eşitlikte de değildir, aynı yoğunlukta adaptasyon yaşayamaz, aynı yoğunlukta da zaten algıları açık olamaz. Peki bunu değiştirmek için ne yapmak gerekiyor işte HDP'nin önerisi ne burada? Burada e, herkese ana dilde eşit e, ücretsiz eğitim. Kendi yeteneğine, becerisine ve gelişmesine yönelik biz bunu eğitim sendeyken, eğitim sendeyken de eğitimciler olarak çok tartıştık. Bir sürü değerimiz daha açığa çıkmadan heder olup gidiyor. Yani o kadar belki bizim burada ülkemizde teknolojik atılım yapabilecek, endüstriyel yönden ilerleme kat edebilecek açık kafalı gençlerimiz çok küçük yaşlarda bastırılabiliyor, yok edilebiliyor. Atölyelerde çocuk iş gücü olarak değerlendirilip oralarda bastırılabiliyor. Biliyorsunuz yani biraz konudan konuya geçiyoruz belki ama ülkemiz hizmet sektörüne yöneldi. Yani bu özelleştirmelerin de bir adımı olarak Biraz önce bahsettiğimiz meselelerden kaynaklı endüstriyel üretim, endüstri, e, teknolojik yatırım ya da ARGE araştırmaları yok denecek kadar. Bir TÜBİTAK'ımız vardı o da gitti. Yani TÜBİTAK kimsenin inancıyla kesinlikle hiçbir şeyim olmadan söylemek istiyorum. Tırnak içerisinde okunmuş fasulyeyle teknolojik atılım yapma ya da onu birinci seçme durumundayken bakıyoruz kendi çabalarıyla daha farklı bilimsel bir araştırma yapıp uluslararası dereceye gel gelmiş bir kız çocuğumuz var. Hı hı. şimdi Bunun desteklenmesi ya yani bunlar gibi bir sürü CFR'imiz var. Bizim üretim alanlarımıza kotalar getirildi biliyorsunuz. Tarımsal üretim alanlarımıza. Şeker pancarımız kotalı, tütünümüz kotalı, yani Türkiye'de üretebile, üretilen ana gövdeyi oluşturacak bütün üren, ürünlerimiz kotalı. Neden? Başka ülkeler böyle istediği için kendi suni tatlandırıcılarını bizim ülkelerimize pazarlayabilirsin ya da GDO'lu e, tohumlarını bize satabilsinler diye bizim tarımımız alt üst olmuş durumda. Şu anda kendine yetebilecek ender dört ülkeden iken şu anda her şeyimizi neredeyse bütün gıdamızı e, bir kısmını ihraç edebiliyor olsak da dışarıdan ithal eden ülke haline gel geldik. Bu aynı zamanda teknolojik e, yani yükte hafif pahada, pahalı dediğimiz şeyler var ya onlar mesela şu günlük kullandığımız teknolojik aletlerin tamamının yurt dışında e, üretiliyor olması ya da buluşların orada yapılıyor olması bizi ülke olarak da oralara bağımlı hale getiriyor. İşte bizim eğitim politikamız bunlardan arınır ee, ekonomi politikalarımız bunlardan arındırılabilir. Kendi öz kaynaklarımızı, kendi enerjimizi, kendi beyin gücümüzü açığa çıkarırsak zaten kendi içinde üretim değerlerimiz artacak. Oradaki e, eşitsizlik ortadan kendiliğinden kalkacak. Bunu ekonomi politikle halkların eşit gelirden eşit dağılımını, eşit dağılım ekonominin ya da gelirlerin adaletsiz bir şekilde kaldırılması, dağılım adaletsiz bir şekilde kaldırılmasını engellersek ekonomik refah da yükselecektir. Algılar da yükselecektir. Peki şimdi HDP'nin özellikle doğu illerimizde belirli belediyeleri var elinde. Orada neler yapılıyor mesela bu tür konularla ilgili hiçbir şeyiniz var mı? Şimdi biz yerinden yönetim, yerel yönetim diye bir şey bir dönem CHP'de bunu Evet. Aslında bahsetmişti yerel yönetimlerin önemini. Bu e, bazen özerk yönetim, bazen yerel yönetim, yerinden yönetim gibi dillendiriliyor. Bu yerel yönetimler çok önemli aslında. Şu anda başkanlık sisteminde tartışıldığı bir noktada yerel yönetimler inanılmaz derece daha ön plana çıkmış durumda. Biliyorsunuz bizim ekonomimiz merkeziyetçi bir ekonomi. Türkiye'deki bütün e, şehirlere dağılan ya da belediyeliklere dağılan pay merkezden belirleniyor. Buradaki şehirlerdeki ya da birimlerdeki üretilen kaynaklar merkeze aktarılıyor. Merkezlerden belirli oranlarda geri veriliyor. Eğer politik yapıyla paralelliğiniz yoksa sizin yerlerde o kaynaklardan yararlanmanız çok zor. Bir kere bunu bir, bir disiplin ve baskı aracı olarak kullanılıyor. Bunu o parti bu parti olarak söylemiyorum. Bu kişinin iradesine kalmış bir şekilde or, o, o, ona teslim edilmiş bir durumda. Buradan arındırmak için yerel yönetimlerin kendi öz kaynaklarını yaratıp kendi yerellerinde önceliklerini kendi kendi yerelinde oturanlarla belirlenmesi. Bu gençlik, işsiz, kadın, çalışan, kamu çalışanı, işte sivil kitle örgütleri, sendikalar, bütün bunlarla birlikte öz şöyle söyleyebilirim ben Buca'da yaşıyorum. Buca'da Buca üniversite olan bir ilçe genç kitlesi fazla doğal olarak Mezun ve olduğu olan sayısı fazla işsiz genci, çok fazla yetişmiş beyin olarak söylüyorum. Kadın istihdamı az, üretim ilişkilerinden kopuk hizmet sektörünün çok olduğu, fabrikaların olmadığı bir ilçe. Şimdi bu ilçede biz nasıl bir gelişme sağlayalım ki oradaki insanlar rahat ve huzur içinde mutlu bir şekilde orada yaşasın? İşte bunun cevabını oradaki halk verecek. Gençler kendi komisyonlarını, komitelerini oluşturacak, mahalleler kendi meclislerini oluşturacak. Oradan insanlar kendi mahallelerine, semtlerine ve ilçelerine yönelik ihtiyaç ve taleplerini kendi önceliklerine göre sıralayıp belediyeye sonacaklar. Belediye de okul ortak aklıyla, o oraya kendi öz kaynaklarıyla yatırım yapacak. Eğer merkeziyetçilikten bu şekilde kurtarırsak, şimdi siz Doğu ve Güneydoğu'daki illerdeki evet. gelişmeyi... Buradan bağımsız düşünemeyi şu anda yani yapmak istedikleriyle yapabildikleri ters orantılı hı hı. yani kafalarındaki yapmayı istedikleri çok şey olmasına rağmen e, yasal donanım şeyden süreçten bağ, bağlı olarak bunların çoğu mümkün olmayabiliyor ama ben yine kadın gözüyle şunu söyleyebilirim Doğu ve Güneydoğu illerinde BDP, eski BDP'ye ait olan belediyelerde eğer belediye çalışanı bir erkek eşine şiddet uygulamışsa, hakaret etmişse, onu ezecek, üzecek, yok sayacak bir hareket etmişse maaşı kendisine verilmiyor. Eşine veriliyor. Bunu başka belediyeler de yapıyor bu arada. Başka partilerden Çok olan. Çok iyi olmuş. Yani kadın belediye başkanlarının özellikle olduğu onu biliyorum. Şimdi... İsterseniz önümüzdeki seçimlerde bir de HDP'nin durumunu tartışalım. Çünkü şu anda en büyük soru barajı geçecek mi? Barajı evet. geçecek mi? Ve sizler kampanya yapmaktasınız şu anda. Bir şekilde seçmenleri size oy vermek için ikna etmeye çalışıyorsunuz. Nasıl gidiyor o çalışmalar? Sizce HDP barajı geçecek mi? Biz geçecek diyoruz. Hani Geçti diyoruz. Kendimizi de çok bir hulaya kaptırmak, yani ayaklarımızı yerden kesmek, kendi halkımızdan uzaklaşmak gibi bir şey yapmıyoruz ama gerçekten... Ben kadın gözüyle şöyle söyleyeyim ilk önce bir kadın olarak, 1982 yılında abim maskere gittiğinde ben de aynı zamanda parçalanmış bir ailenin çocuğuyum. 9 yaşında anne ve babam ayrıldı, 10 yaşında çalışmaya başladım. Abim benden ancak 3 yaş büyük ve biz onu baba olarak evimizde bildik. Annem öyle şey yaptı çünkü hakikaten toplumda kadının adı yok. Küçücük de olsa bir erkeğin arkasına sığınmak onu baba rolüyle bezendirmek zorunda. Abim buradan bir kere çocukluğunu yaşayamadan bir babalık rolüne soyunmuş biri olarak biz de 10 yaşında çalışmak durumunda kalan insanlar olarak abim askere gittiğinde evimizin direğini askere yolladığımızı düşünüyorduk ve çatışmalar vardı. Çok korkmuştuk. Annem çok korkmuştu, biz çok korkmuştuk. Abimin çocuğu evlendi, çocuğu oldu, askere gitti. O askere giderken çok korktuk. Bugün garajlarda asker uğurlamaları varken şu slogan benim canımı çok acıtıyor. Bir Türk olarak. Bu asker gidecek, geri gelecek. Aslında bu slogan içinde geri gelmeme ihtimalini barındırıyor. Yani böyle bir mesajı var. Aslında talep edilen şey bu çocuğun sağ salim gidip vatani görevini yapıp geri gelmesi temennisidir. Öbür taraftan da Doğu ve Güneydoğu'da Kürt kadınları çocuklarını üniversitelerden, mahallelerden, fabrikalardan kendi isteğiyle örgütlenip dağa çıktığını görüyor. Ciğerleri yanıyor. Devletin bir politikası olarak son dönemlerde çatışmazlık döneminden bir önceki dönemde çatışılır haldeyken şöyle bir politika izlemişti. Daha fazla çatışılan bölgelere yine Doğu, Güneydoğu bölgesinden askere gelmiş gençleri askere gönderiyordu. Yani aslında biraz orada tınak, kürdü kürde kırdırma bir politikası vardı. Aynı zamanda da Türk çocukları da yani Türk kökenli çocuklarda görevleri icabı, gittikleri yerlerde cenazeleri kendi yaşadıkları alanlara geliyordu. Toplumsal bir travma yaşıyorduk hep beraber. Hepimiz üzüntü, kaygı ve korku içindeydik. Şu dönemde bu biraz bastırılmış, biraz ümit bu tarafa doğru dönmüş durumda. Ben barışı... Yani Halkların Demokratik Partisi'nin bir umut olduğunu, bu umuttan dolayı da insanların buraya doğru yüzünü döndüğünü görüyorum. Bu aslında şu ana kadar saydığım sorun, sorumlulukların en büyüğü. İnsan hakkı biliyorsunuz anayasamızda da ne kadar e, uyulmasa da e, birinci madde insanın yaşama hakkıdır. Örgütlenme hakkıdır, kendini ifade etme hakkıdır, düşündüğünü söyleme ve örgüt, e, bunu toplumla paylaşabilme hakkıdır. Hani bunları belki biz toplum olarak çok uzun zamandır yitirdik. Ama biz inatla diyoruz ki insan ilk önce yaşama hakkına sahiptir. Bu hakkı ona biz teslim etmek zorundayız. Bunun en büyük aracılığı aracısı da Halkların Demokratik Partisi. Halkların Demokratik Partisi her türlü yapıyı içinde barındıran bir yapı. Bu savaş meselesinden dolayı benim kendi bir anne olarak bir kız çocuğu olarak bu ülkede yetişmiş bir kadın olarak en alacaklı insanların kadınlar olduğunu, anneler olduğunu düşünüyorum. Eğer Türk kökenli anneler, Laz kökenli anneler, Çerkez kökenli anneler ben kan hakkımı istiyorum dağdaki gerilanın öldürdüğü çocuğumun kanını geri alacağım demiyorsa bugün bütün her şeye rağmen... Acısını içine gömüp anneler ağlamasın benim canım yandı başkasının canı yanmasın başkasının evladı ölmesin diyorsa öbür taraftan da Kürt kadınları kendi e, kültürel yapılarıyla başörtüleri tülbentleri onların her şey ise namusu arı geleceği kendi benlikleri ise ve bu beyaz başörtülerini tülbentlerini alıp yollarda kortejler olarak onları herkese karşı bir beyaz bayrak, bir bayrış gibi sallayıp artık kan akmasın, benim çocuğum da ölmesin, Türk'ün çocuğu da ölmesin diyorsa aslında barışın temelleri atılmıştır. Erkek egemen bir toplumda erkekler savaş çıkarabilir, kendi iktidarlarını yürütmek, kendi güçlerini ispat etmek isteyebilir ama bunun sonuçlarına katlanan her zaman kadınlar, ve çocuklardır, onların çocuklarıdır. Bu hem ekonomik olarak böyledir, hem de savaş ganimetleri olarak kadınlar daha fazla. Bugün IŞİD'in yaptıklarını unutmuyoruz değil mi? Kelle kesmekten, kadınlara tecavüz etmekten, kad kadınları köle pazarlarında satıp onları 50 dolar, 100 dolar, 20 dolar gibi fiyatlara gencecik, küçücük, daha kendini gerçekleştirmemiş, kadın olmamış kız çocuklarını satarken görüyoruz. Bunlar savaşın sonuçları. Hiç kimse böyle bir ortamda yaşamak, büyümek, gelişmek, üretmek istemez. Bizim halkımız da istemiyor artık. Bizim halklarımız da istemiyor. Kürt halkının dediği bir şey var. Buna güvenmek zorundayız bizler. Bu bir söylemdir. Yani herkesin kafasının arkasında belki soru işaretleri olabilir. Biz 40 yıldır travmatik bir toplumda, ülkede yaşıyoruz. Bütün Türkiye şu anda gerçekten vaka durumdadır. Herkesin bir taraftan e, bu edilgenliğe eklenmişliği, edilmiş, edilgenleştiği ve üzüldüğü noktalar vardır. Ekonomik olabilir, politik olabilir, can kaybı olabilir. Ne yaşıyorsa mutlaka bir dahiliyeti vardır ve travmatiktir. Bizim çocuklarımız travmatik vakalardır. Bunu eğitim alanında çok fazla görürüz. Sorunlu çocuklar çok fazlalaşmıştır. Bu onların kendi kişiliği değildir. Toplumun yarattığı olgulardır. Eğer bir yapı artık ben savaş istemiyorum, bu iş barışla, ulus devlet kavramı benim için bitmiştir, aynı ülke topraklarında eşit vatandaşlar olarak hakça ve kardeşçe yaşayacağım diyorsa, bu çağrı çok önemli bir çağrıdır ve buna kulak kapatmak hiç de doğru ve adil bir şey değildir. Bizim görevimiz sosyalistler, demokratlar, aydınlar, bu, bu ülkenin bileşenleri olarak, bu çağrıyı yükseltmektir. Bu çağrıya tutunup bunu gerçekleştirmektir. Bugün Kürt halkı bunu söylüyor. Peki bunun dışında hangi konularda HDP özellikle yoğunlaşıyor? Çünkü e, sanırım sıkıntılardan bir tanesi de sürekli bu argümanlar üstünden aslında HDP değerlendiriyor ama partinin çok daha geniş bir e, alanı var, çok daha fazla çalışma alanı var aslında. Kesinlikle, değil mi? kesinlikle. Bunlardan da biraz bahsedelim. Yani şöyle isterseniz. bir iddia ile biz açığa çıkıyoruz. Ya ben bu arada söyleyeyim ben Emek Partiliyim. Yani sendikal mücadelede. Ee, gel geldiğimde işte partilleşme süreçleri 96'lı yıllarda oluşmaya başladı. Bana en fazla sınıf temelli hitap eden emek partisi oldu. Ya da benim karşılaştığım yapı o oldu. O dönemlerde yasaklı olduğumuz için biz emek partisine direkt müdahil olamıyorduk. Ama emek hareketi olarak oradan eklendik. emek altıda emek, emekli olunca da Partinin bir üyesi olarak çalışmalara başladım ve e, yönetim kadrolarında da görev aldım. İlçe yöneticiliği, ilçe başkanlığı falan da yaptım. Şimdi e, Hakların Demokratik Partisi sadece Kürtlerin partisi değil. Burada sınıf sınıfı temsil eden partiler, aitlik duygularını yaşayamamış laiklik e, ilkemiz olmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir laiklik ilkesi olmasına rağmen asla laikliği yaşayamamış bir ülke olarak burada Aleviler, inançsızlar, farklı inanç yapılarına ait olanlar da HDP'nin içinde. Etnik yapıları farklı ama tek devlet, tek din anlayışından dolayı ayrıştırılmış, farklılaştırılmış insanlar da HDP'nin içinde. Bütün bunların hepsi aslında kolektif bir Türkiye'yi yaratmanın öncüleri. Burada bizim ekonomiye de, sosyal yaşamada da, gelirin adaletli bölüşülmesine de söyleyecek çok sözümüz var. bu Çünkü bunu profesyonel olarak örgütleyen yaşayan insanlar bu partinin içinde. O yüzden biz sadece bir Kürt Partisi ya da Barış'ın Partisi değil. Ülkeyi barış kardeşlik ve eşitlik içerisinde yaşanabilir, refah düzeyi yükselmiş, gelir adaleti, herkesi kapsar hale getirilmiş, üretim ilişkileri içinde eşit e, temsil edilen ve herkesin üretim ilişkilerine katıldığı bir toplum hayal ediyoruz ve bunu yaratmaya çalışıyoruz. Mesela askeri ücret şu anda 950 lira. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız'a geçen gün bir televizyon kanalı tesadüf etti. Sordu 950 lirayla hani bizim ortalama aile sayımız dört gibi düşünülüyor ya. Dört kişilik bir aile geçinir mi diye cevap veremedi. Haklı veremez yani 950 lirayla bir aile geçinmez. Zaten askeri ücret bir kişiye verilen dokuz liralık elliralık ücrettir. Bir aileye değil. Bireyi, çalışan bireyi tek görür ve ona bir askeri geçim standartı verir. Ama bizim toplamımızda bu e, muhafazakarlaşmayla da birlikte kadının üretim alanlarından e, çekilmesi, doğurganlığının arttırılması, üç değil, üç yetmez, beş, aile nüfus sayısını arttırmakta ama aynı şekilde ekonomik yapıyı arttırmamakta. Aynı şekilde sosyal devlet anlayışından uzaklaşıldığı için sosyal takviyelerin de yapılmadığı bir ülkedeyiz. Bunların bütün bu dengesizliklerini, eşitsizliklerini, ad adaletsizliğini biz parti olarak görüyoruz. Görmemize gerek yok. Bunun içindeyiz zaten. İçinde yaşıyoruz. Bizler HDP'yiz. Bizler meclise dediğimizde halkın kendisi meclistedir. Bizler orada birer temsilciyiz. Asıl sözü söyleyecek bunları yaşayan kitlelerin kendisi. İşsizler işçiler, kadınlar, gençler kendi sözlerini kendi mahallelerinde, kendi oldukları yerde kendi öz örgütleriyle söyleyecekler, taleplerini belirleyecekler. Bizler onları oraya taşıyacağız gerekirse kitleler halinde ya da sözcüleri olacağız. Ya yani bu burada nasıl yaşayacağız? Nasıl bir gelir dağılımımız olacak? Nasıl bir sosyal devlet olacağız? Önceliklerimiz neler? Bizim üretim ilişkilerimiz ne olacak? Ülkemizde ne yetiştireceğiz? Ne kadar yetiştireceğiz? Bu Halklarla birlikte karar vereceğiz. Bu, bu bileşenlerle birlikte karar vereceğiz. Peki İzmir'de ne tür tanıtımlar yapıyorsunuz bu bağlamda? Ne, ne tür bir kampanya yürütüyorsunuz? Şimdi biz İzmir'de 26 tane milletvekili arka, adayı arkadaşız. Bizim her e, yapıdan arkadaşımız var. Hem temsiliyet açısından hem akademik yapıdan hem iş, yani her kademeden her temsiliyetten ve her e, politik yapıdan, etnik yapıdan aday aday arkadaşlarımız var. Halkların Demokratik Partisi biraz bunu fazlaca gözetti. Yani isimler üzerinden değil, ait de, temsiliyetler üzerinden bir organizasyon gerçekleştirdik. Bunu hem merkezi olarak iletişim araçlarıyla Mesela bugün buraya gelmem öyle bir şey. Evet. Böyle hem teşekkür ediyoruz bu arada. <gülüyor> ben de çok teşekkür ediyorum ilginize, evet. samimiyetinize, verdiğiniz zamanan çok teşekkür ediyorum. Hem de bizim kendi şimdiye kadar mücadele ede geldiğimiz alanlarımız var doğal olarak. Orlarda çalışmalarımızı ve kendimizi tanıtıyoruz. Haklı Demokratik Partisinin projesini, amacını, hedefini her türlü olumsuz söylemden Ari, ne yapmak istediğini birebir halka anlatmaya çalışıyoruz. Sizinle yolda gelirken konuşuyorduk. Sizin aslında yaptığınız başka mahalle çalışmaları da var sanırım. Kadınların işte şiddet gören kadınların hı hı. işte ıı, istihdam edilmesi için... Iı, Dezavantajlı belirli kadınların bir şekilde sisteme katılmasıyla ilgili onlardan da biraz bahseder misiniz? Bunu tabii HDP'nin içinde değil sanırım başka gruplarla da yapıyorsunuz değil mi siz? Şimdi İzmir'de kadın örgütlülüğü yani İzmir bu konuda en şanslı illerden biri. İzmir aslında yani başlı başına masaya yatırılıp tartışılacak bir il. Hem kültürel açıdan kadınların farklılıkları olmakla beraber hiçbir kadının kendini ifade edemediği de bir il aynı zamanda. Ama kadın örgütlülüğü açısından diğer illere ba bakarak e, konuşursak kendini daha rahat kadın lafı olarak ifade edebilen bir yapı. Bunu da en fazla biraz daha gelişmiş yani politik olarak gelişmiş kadınlar üzerinden yapıyor. Biliyorsunuz ki İzmir'de bir İzmir Kadın Platformu var. Bu kadın platformunda birçok yapıdan iyi dahil olmak üzere bütün e, kadınlar, kendini kadın olarak tarif eden bütün yapılar ortak mücadelemizi yürütüyoruz. Bu İzmir Kadın Platformu Bileşenleri olarak feministler, işte mahalle kadın örgütlülükleri gibi yapılar var. Biz de Bekev, Bucaev Kabir Kadın Kültür Dayanışma Derneği evi olarak semtimizde bir dernek, kadın derneği çalışmamız var. Bu derneğimizin birçok ayaklı çalışmaları var. Tabi tek yönlü bir dernek değil. Hem mahalledeki kadınları dışarıya çıkartmak, kendi sözünü söylemek, hayata dair, topluma dair bir sözü olmasını sağlayabilmek, yaşadığını, şeyleri fark ettirebilmek, gibi etkinliklerimiz oluyor. Size en son kadın yasası, ailenin ve dinamik nüfusun korunması yasasıyla ilgili bir panel yaptık. Mahalledeki kadın arkadaşlarımız, komşularımız geldi, panelistimizi dinledi. Bunun gibi çalışmalarımız olmakla birlikte sosyal kültürel faaliyetlerimiz, gezidir, şeydir, sinema gösterimi gibi faaliyetlerimiz oluyor. Siz aslında kadın konusunda çalışan bir adaysınız. Tabii tabii sendikadan itibaren evet. o kadın meselesi, kadın örgütlülüğü, kadının ihtiyaç... Çünkü yaşadığımız şeyi biliyoruz yani neye, neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bunu diğer kadınlarla paylaşmak istiyoruz, farkındalık yaratmak istiyoruz. Kısaca mesela bizim bu Kadın Derneği'nde yaptığımız projelerden biri de gelir dağılımında en edilgen, iş hayatıyla buluşmamış, eşi tarafından şiddet gören kadınlara... Tekstilde geri dönüşüm hem doğanın e, e, kurtarılması, doğanın tekrar kendini rahat üretebilmesi için e, kullanımı tükenmiş tekstil ürünlerinden yeni ürünler yaparak bunları satma, bir ekonomik gelir sağlama, küçük de olsa bir haçlık yaratma gibi bir projeli e, dünya ülkelerinden yedi ülkeyle ortak. Taşa yaptığımız bir projemiz var. Burada da birçok kadın arkadaşımız eklendi bu çalışmaya. Bunlar aynı zamanda onları için yani kendi yaşadıklarının farkındalığını da arttırıyor. Evet. Sadece bir projeye dahil olma değil neden öyle yaşadığının da farkına varmasına bir gerekçe. Kısaca ben şunu söylemek istiyorum. Atladık onu daha önce. Bu Doğu-Güneydoğu meselesinde çatışmaların en yoğun yaşandığı köy boşaltmaların, yakmaların olduğu dönemde göç eden aileler. Şimdi İzmir bunlardan biri. Bu evet. Daha fazla Adatepe, e, Bucak tarafı için söylersek birinci bölgeci, Torbalı, Göksu gibi... Merkezden biraz daha dışarıda olan mahallelerde yerleşmişler. Oraları gezerken şu dikkatimizi çekiyor. Van'dan gelmiş bir aile. Bir yere yerleşmiş. Onun etrafına yine Vanlılar gelmiş yerleşmiş. Muş'tan gelmiş bir aile. Yine onun etrafına Muşlular gelmiş. Aslında kendi yaşadığı toprakları gelmiş şehre küçüğünü minyatürünü teşhis etmiş ve orada yaşıyor. Bu kadınların yaşı ileri olanların çoğu Türkçe bilmiyor bir kelime dahi Türkçe bilmiyor. Biz çalışma yaptığımızda, seçim çalışmaları yaptığımızda, gittiğimizde bile bir gördük, tanık olduk. Bu kadınların hiçbiri ondan daha genç olanlar da dahil şehirleşememiş kadınlar. Kendi kültürlerini de İzmir'de yaşamalarına rağmen orada daralmış kalmış. İşte burada belediye, özel özel yönetim, yerinden yönetimin önemi açığa çıkıyor aslında. Daha İzmir'e gelmiş Konak Meydanı'nı Denizi görmemiş, bir kere sinemaya gitmemiş, tiyatroya gitmemiş milyonlarca kadın var İzmir'de. Kaç yıldır burada olan? Belki de 30 yıldır, 40 yıldır burada yaşayan ama bu bu tür şehirli meselelere ya da şehir kadının daha iç içe yaşadığı meselelerle hiç tanışmamış yüzlerce, binlerce kadın var İzmir'de. Evet, doğuda bir ilimizde bir üniversite araştırma merkezi bunu yapmıştı 8 Mart Hı -hı. için kadınları alıp sinemaya götürmüş. İşte bizim kadın evet. derneğimizin bir şeyi de bu. Yani sanat aslında toplumun dışarıya açılan pencereleridir, kapılarıdır. İnsanlara bilgi, bilinç, farklılık kitaplardan gelir. Biz kitaplardan okuduk, değiştik, dönüştük ilk önce. Sinemadan gelir, tiyatrodan gelir, kültürel buluşmalardan gelir. Ama bunların hepsi bilerek dilim varmıyor ya da bilmeyerek böyle yapıla gelmiş Şimdi böyle bir toplumdan nasıl bir şey çıkarabileceksiniz? Nasıl bir kaynaşma, bir aitlik duygusu çıkarabileceksiniz? Benim kafamda çok büyük soru işaretleri. Bu kadınlar aynı zamanda hastalanıp hastaneye gidiyorlar. Tek kelime bilmiyorlar Türkçe. Bir İngiliz, Fransız, Alman geldiğinde onun dilini çözebilecek... Bir arkadaşımızı mutlaka biz en azından ülke olarak ayıp olmasın. ama yani gittim Türkiye'ye de kendimi ifade edemedim. Mağdur kaldım demesin duygusuyla bunu. Belki en çok yaparız. Ama kendi vatandaşımız, kendi halkımız, kendi cumhuriyeti vatandaşı bir kadın gidiyor ve kendini ifade edip rahatsızlığını söyleyemiyor. Kadın hastalıklarında bu daha vahim bir durum. Erkek... Feodal yapıdan geldiği için erkek doktora gidemiyor. Kadın doktor bulursa kendini ifade edemiyor. Bunların hepsi bizim projelerimiz içinde. Evet hayat kalitesini arttırmak kadını. Kesinlikle. Şimdi parti içinde peki sizce kadın erkek eşitliği var mı? Şimdi ben baktığım zaman diğer partilerde çıkardıkları aday sayısı kesinlikle HDP'nin yanına yaklaşmıyor. Şu anda en fazla kadın erkek dağılımına baktığımızda kadın aday çıkaran parti. Ama... Parti içinde kadın erkeğin eşit olduğunu gösterir mi bu? Sadece rakam göstermez. O yüzden size soruyorum. Sizce parti içinde de kadın erkek eşit midir HDP'de? Aslında eşit hatta biraz daha fazla eşit kadın. Çünkü kadının kendi komisyonları var. Yani şu seçim meselesinde de dahil olmak üzere örgütlenme seçim özel bir durum. Bunun için yapılan bütün komisyonlar, komiteler kadınlar için ayrıca örgütlenir. Ayrı kadın seçim komisyonumuz var. Kendi kadın komisyonu seçmenlerini bu kadınlar kendisi seçti, iletti koordinasyona. Bizim kadın adaylarımız bunlardır diye. Aynı kadınların ayrı alt seçim komiteleri var. Kendi sözlerini, tartışmalarını, söylemlerini geliştirirler. Bizim dilimiz, politik bakış açımız, taleplerimiz bunlar der, e, merkezi yapıya verir. Ve Halkların Demokratik Partisi örgütlülük açısından da böyledir. ya yani Kobani'yi görebiliriz en yakın tarih. Yani oradaki Kürt kadınının hani belki geçmişte Sovyetler Birliği'ndeki e, direnişi Nazi Almanya'sındaki kadınların rolünü düşünebiliriz. Nazi Almanya'sından sonra da kadınların üretim ilişkilerine üretim ilişkilerine geldiklerindeki kendi ülkelerini çıkarttığı yapıyı görebiliriz. Bugün de Kobani'de kadınların direnişini, kendi geleceklerine sahip çıkışını, işit belasını bütün belki de Orta Doğu halklarından uzaklaştırmasını can siparihane nasıl yürü, yüreklice bunu yaptığını hep birlikte izledik gördük 15-16 yaşında da genç kadın vardı 70 yaşında da ihtiyar kadınlar o direnişin içinde ellerinde silah çatışmanın içindeydiler Politik olarak gelişmemiş, buna kafa yatırmamış ya da kendini eşit olarak görmeyen bir kadın bu kadar yüreklice da şey yapabilir mi? Dahil olabilir mi? Mücadele edebilir mi? Yani Kürt hareketinin aslında bütün dünya kadın örgütlüklerine de öğrettiği şeyler var. Halkların Demokratik Partisi de buna sahip çıkıyor zaten. Kadınları her alanda kendi sözünü söyleyen, kendi taleplerini belirleyen, kendi ihtiyaçlarına göre donanımlanan ve örgütlenen. Hale getirmek için hiçbir engel önüne koymuyor. Yapmıyorsa da bu yapılacak diye onun araç ve gereçlerini ileri çıkmış kadınlardan bunun alt örgütlüklerini yaratması için özel çaba sarf ediyor. Handan Çağlayan'ın bir kitabı var Kürt Kadın Hareketi'yle ilgili aslında merak edenler onu alabilir. Onun doktora teziydi sanırım. Sanırım HDP'nin de danışmanlarından kendisi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hülya Gürgör. Bu programımızın maalesef daha fazla vakti yok ama sizinle daha uzun konuşmayı çok isterdim. Ben de isterdim. Birçok şey eksik kaldı. Evet bir saat nasıl çabuk geçiyor değil mi? Halkların Demokratik Partisi'nden sekizinci sırada birinci bölgeden İzmir'den aday Hülya Gürgör yolunuz açık olsun diyorum. İn İnşallah umduğunuz sonuçları alırsınız. Görüşmek üzere. Sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.